Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Can Tombil ile beraberiz Mahir Balayında O öyle mi? <gülüyor> evet, Canlı'ya selamlar Mahir'e de mutluluklar Teşekkür ederiz Şimdi Bu hava yolları grevi üzerinde biraz duralım. Çünkü artık şey de iptal edildiği için anayasa yani bu hukuken bir de alel acele aradan çıkarılan kanunla üzerinde konuşmak bile neredeyse zor, imkansız hale getirilmek isteniyor. Evet bu bir torba yasa içine gömülmüş çok kısa bir iki, iki kelimecik havacılık hizmetlerinde diyerek ee, bu Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokalt Kanunu'na ilave edilen e, bir iki kelime, havacılık hizmetlerinde de grevin e, yasaklanmasını e, öngörüyor. Bu e, yasa 1983'te çıkmış bir yasa, e, Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokalt Kanunu ve bu yasa da e, bugüne kadar 5 e, işte iş türünde. E, grev yasaktı. Bunların bir kısmı 1988'deki e, değişiklikle genişletilmiş, değiştirilmiş yasaklar. E, bu yasaklar e, bazı, bazı alanlarda e, anlaşılabilir, e, örneğin can ve mal kurtarma işleri gibi e, işlerde e, grev yasağını anlayabiliriz. E, buna karşılık e, veya cenaze ve tekfin işlerinde grev yasağını e, bir ölçüde anlayabiliriz.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 Yani dediğim gibi çok kapsamlı bir yasak aslında ve çok tehlikeli bir adım. ILO sözleşmelerine baktığımız ha, zaman, onu soracaktım. Ha, ILO evet. sözleşmelerine baktığımız zaman, ILO'nun bir dizi kararı var, sendikalar komitesinin aldığı bir dizi karar var, 1984'te aldığı kararlar var. Bütün bunların Değerlendiği 1994'te bu konuda alınmış kararlar var ve orada çok açık bir ifade var. Ve bütün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 ihracatının %20'si Fas'ın en büyük zenginlik kaynağı. Hükümet de dedi ki fosfat sektöründe grev yapmak yasak çünkü bu sektör bizim için stratejik bir sektördür. Bu sektörde grev yapıldığında e, ekonomi e, altından kalkamayacağı bir yüke girer. E, bu yüzden burada bu sektörde biz grevi e, grevi yasaklıyoruz. Ekonominin menfaatleri açısından çok önemlidir. Elon'un e, kararları süs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 Türkiye ekonomisinin Türkiye turizmini havacılık sektörüne Türkiye ekonomisine darbe vuracak hiçbir gelişmeye izin vermeyiz. Bunun için ne gerekiyor? Bunun için ne gerekiyorsa şey yapılır. Korkunç bir şey. Evet. evet. De, bir de, de Ali ki, Ali Babacan da aslında benzeri şeyler söyledi. Evet. Strateji. Aynı şeyi söyledi.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 Evet, marka değerinden bahsediyorlar bir yandan. Bir yandan millete ait kurum niye yani milliyetçi... Jron'un e da marka değeri var. Evet. O zaman Oyakta da Oyakta da grevi geleceğiz saklasınlar. marka değeri Türk Hava Yolları'ndan daha az. Bayout evet. Telekom'un marka değeri daha az. Gerçi Telekom'da telekomünikasyon hizmetlerinde yasak. Evet. Yani e, bu e, korporatist bir anlayışın kuvveti korporatizmin daha ötesinde, korporatist anlayışın daha ötesinde bu gerçekten bir otok, e, bir e, otoriter kapitalizm anlayıştır. Çin böyledir. Evet. Çin böyledir. Ülkenin e, büyüme menfaatleri uğruna her şey yasaklanabilir, sınırlandırılabilir. Toplum bir bindirilmiş üretici kıtasıdır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 bu adayın seçimlerinin seçiminin erkene alınması ikinci senenin sonunda yani dört yıl beklemeden ikinci senenin sonunda çok istisnai bir şeydir Amerika'da ve bunu iki defa Amerikan tarihinde iki defa bu yolla seçmenler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 Koch mu deniyor? Koch, Koch, Koch, herhalde. Koch okunuyormuş. Koch, Koch. Koch. Ee, adlı iki e, kardeş var, milyarder kardeş. Bunlar anarko kapitalist akımının, T-Parti'nin en radikal kesiminin e, sözcüleri. Ve bunlar big government ve big labor'a karşı şeytan ilan etmiş durumdalar. Big labor dediğimiz sendikalar, e, büyük e, sendikal harekete karşı bir de büyük...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 Neyse ondan sonra garson ezile büzüle 3-2 dakika sonra gelmiş Çok üzüldü demiş Gambas Royal e, kraliyet e, kraliyesi kalmadı Demiş Adam demiş peki ne yapalım başka var mı Evet demiş başka kraliyesimiz var Emperyal kraliyesi var demiş Adam demiş ki tamam emperyal kraliyesi getirin o zaman Daha büyük yok demiş maalesef Bizde emperyal kraliyesiler kraliyet kraliyesinden Daha küçük boydadır <gülüyor> Evet güzelmiş Ve <gülüyor> çok teşekkür ederim. <Peki>, <gülüyor>